Hedebiya senedel acizim Derde derman arar idim. Derdim bana derman imiş. Hakkı bulam der Can içinde canan imiş. Hakkı bulam der Can içinde canan imiş Ne ararsam candadır Aradığım kendindedir Gayri şeyde değildir Kalbinde gönlündedir Gayri şeyde de gönlündedir hep görünen dost gözü ondan ayırman gözü çevirdim ben gönlümü gitmez dilimden sözü çevirdim ben Gitmez dilimden sözü Vardım ben bir mürşide Hakkı bana bildirey Oldum teslim hazrete Giderim Muhammed'e teslim hazrakay giderim muhammede gelin aşkı soralım yarilina varalım gelin aşkı soralım ya Gülmenden koklayasın. Me de dünyalıhl alemin. Bu güzel kaside ve ilahilerimizi kaydeden stüdyo sahbanın sahibi, kıymetli abimiz Sebahattin Sebahattin Sağbaş. Abi yüce Allah'ımız iki cihanla aziz eyle, amin ya Rabbi alemin bu yapmış olduğumuz duamızı okumuş olduğumuz kasidelerimizden ilahilerimizden hasıl olan sevabı sevgili peygamberimizin mübarek ruhu saadetlerine gönderiyorum ikram eyle ya Rabbim ya Rabbi alemin ve ya erhamer rahimin, bil cümle peygamberlerin evliyaullahın, ehli beyti rasulillahın, evladı rasulillahın hanedanı ehli beytin übüvvetin Hasan İsmet'in Uşaki Hazretlerinin, Selahaddin Uşaki Hazretlerinin, Cemalettin Uşaki Hazretlerinin, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, Hacı Bayram Veli Hazretlerinin, Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin ve isimleri sen cemalium olan bir cümle evliya Allah ile birlikte cümle geçmişlerimizin ve cümle ümmeti Muhammed'in geçmişlerinin, sizlerin ve bizlerin de geçmişlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbim. Kendine kul Habibine ümmete eyle ya Rabbim. Bu Ramazan-ı Şerifi cümlemizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbim kırmış olduğumuz namazlarımızı tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin yaklaşmakta olduğumuz Kadir Gecesi'nin sevabına cümlemizi nail eyle. Kadir Gecesi'nde affettiğin kullar zümretine bizleri de dahil eyle Allah'ım. Bizlere sağlıklar ver Allah'ım. Gönüllerimizdeki muratlarımızı hallu hasane ile Allah'ım. Dileklerimizi hallu hasane ile Allah'ım. Bir rahmetinle ya Erhamer Rahimin. Ve selamun alel murselin. Bilhamdülillahi ya Rabbi fatiha